Allahu Allahi Rabbil Aalami, wa sallallahu sallam ala Rasulullah alaihi Ve ala ay siya na oras dito kung wajib yung oras na tutuyok kung may relasyon. Hukm ng wajib at kahit saan ang mga kahit saan ang mga kahit saan ang mga kahit saan ang mga kahit saan ang In, e, tabi hirati'nin metnini işaret ediyordu. Daha önce de söylemişti. وَاِنْ كَفَّرَةُنْ مَجَنْعَا ثَانِيَةً فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةً Eğer bir insan eşiyle ilişkiye girdi Bir gün Ramazan orucunu bu sebeple bozdu Ona bir kefaret gerekiyor zaten. O kefaretle bir köle azar etmek. Köle azar etme, güç yetmiyorsa 60 e, gün oruç tutmak. Ona da gücü yetmiyorsa 60 tane fakiri yedirmek ve yetişirmek. Eğer insan ikinci kez Aynı Ramazan içerisinde mesela ikinci kez şeyini bozmuş orucunu bozmuş. Bu kişiye diyor ikinci kez bir kefaret gerekir. Ayrı bir kefaret. Çünkü burada da ulema arasında bir ihtilaf var. Diyor ki, ibn-i Kudama ve cümletuhu ennehu iza keffara fime cana'a taniyeten lel min an yakune fi yewmi vahis ev fi yewmeyni fe imkane fi yewmeyni fe aleyhim keffara faham taniyetum bi gaye filafil nalemuhu. Eğer diyor farklı iki günde bunu yaptıysa diyor, biz kılavb bilmiyoruz ki bu adam kefaret ödemesin. Yani herkes ittifak etmiş ki bu adam ikinci bir kefaret eder. Bu imkan efeyamim vahid eğer bir gün içerisinde bunu iki kere yaptıysa diyor, ve aleyhi kafaretun zaniyetin, zaniyetin ikinci bir kefaret gerekir. nasıl aleyhi ahmet ahmet böyle diyor, söylemiş. Bakederik efar raju fi kulliman lazimahul imsaku wa وَاِنْ لَمْ يَقُنْ سَائِنًا مِثْلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرُوْيَةِ الْقِلَالِ إِلَّا وَعَلَةُ الْتَجْرِبِ Diğer meseleler de pe sede kanlatıyorum. uzatmam için geçiyorum. Yani netice itibariyle bir kişi eğer e, Ramazan içerisinde iki defa eşiyle ilişkiye girmek üzere orucunu bozlarsa bu kişi iki tane ayrı kefaret gerekir. Yine Kadı Hiraati şöyle söylüyor. وَاِنْ اَكَلَ يَظُنَّا نَلْت وقت كان طلع او اصغر يظن ان الشمس قد غابت ولن تطلع قضاء bir insan var diyor kade bu adam zannetmiş ki fecir girdi daha pardon fecir daha girmemi mesela yiyor halbuki fecir olmuş vakit girmiş o andan itibaren onu tutması lazım ya da bir adam var bu adam akşam güneş battı zannetmiş aslında güneş batmamış Diyor bu iki halde de insan orucun belli bir vakittir oruç biliyorsunuz. O orucun vaktini bozduğu için bu kişiye diyor kaza gerekir. Daha önce ifade etmiştik neydi bu kaza deyince günle gün sadece bir gün tutmak. Hâdâ qavl-i akterâhilele emmi minâ fukar ve gayrihîn, fakihlerin ve diğerine mevbi'nin hepsinin ekserisinin sözüdür diyor. Ve hukyân-hurbâ ve mücahid ve hasan ve ishâk lâ kâdâ Bunlardan da rivayet olunmuş ki kaza gerekmez böyle bir durumda. Linarallah, Zeyd, e, Zeyd İbni Burada çıkmamış yazılır. Kale kuntü cel isen, Fil mescidi Resuller sanırsan firam alan. Ramazan'da peygamberin e, mescidinde oturuyordun diyor. Filzemeni Ömer İbni Ulusattar, Ömer İbni Ulusattar'ın hilafeti döneminde. فأتينها أساس فيها شراب من بيت حفصه حفصه ان تنبئ olduğu bir kap getirdiler bir kadeh getirdiler feşaridna biz de ondan içtik ve nahnu nara annahu biz zann da fecir girmemiş gecedir zuma in keşafa sonra bir baktık bulutlar açıldı ve de şemsu atun. yani güneş aslında çıkmıştı ta nas Ya ne nakdi ya mı mekan insanlar dediler ki biz bir gün yerine kaza edeceğiz. Fakat Allah ile nakdi, dedi ki Ömer yemin eden ki bunun kazası yoktur. Mertece ne ne ismi vari anne olem yaksit el eple fissaum. Çünkü diyor biz yemeği kastetmedik diyor burada kaza gerekmez falan yazdığı bunu kadağı kendisi kişinin diyor burada kazası gerekmez bu tıpkı unutarak yiyen gibidir demiş. Buna kıyas etmiş. وَلَنَا diyor, ''Bizim mezhebimizse'' diyor, kendi görsünü şimdi anlatacak. اَنَّهُ akala مُخْطَارًا ذَا كِرًا بِالصَّوْمِ İsteyerek ve hatırlayarak orucunu, e, insan böyle bir hata yaparsa, diyor ki, bu adamın orucu bozulmuş olur. كَمَا لَوْ اَكَلَ şekli Tıpkı diyor, şüphe gününde yemek yiyen adamın hükmü gibi diyor. Hani şüphe gününde E, oruç terk ediliyor ya, oruç terk edildi. Sonra bir de öğrendiler ki o gün Ramazanmış mesela. Sonra haber geldi, eline ne gerekecek bu adama? Kaza gerekecek. O da bu meseleyi kıyas ederekten diyor ki, biz de e, kaza etmesi gerektiğini söyleriz Men مَنْ اَكَلَكَ الْيَقْدِيَ مَنْ مَكَانَهُ Kim yerse <Sessizlik> yerine <Sessizlik> kaza eder. رَوَاهُ مَلِكْ فِي Ömer'den bu muvatta'da rivayet edilmiş kaniya Omar kala al-qatul yani kifteh qadai yani bu insanın kaza etmesi gerekir diyor. Ömer'in tao bu. Başka bir rivayet ng getiriyor. tao na kaza ng kailangan ng isang tao na kaza aftarna ala ahdi resulullah tao na kaza ng bulutun ng de hilalin görülmesinin kapandığı bir günde diyor. Biz diyor, peygamberin dönemindeyken orucu yedik diyor. Hümmetu'l-a'teş-şems diyor güneş çıktı. Feylerin işar o mirul insanları kaza yanını nedeni mi? Halen bu'd-dünn Yani orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. yani la min kaza'in onlara kaza gerekmez diyor. Bunu da İmam Buhari tasnif etmiş Allah'ın doğrusunu bilendir Daha sonradan ibn-i Kudam al-Hammal-Rahimullah e, Kadir Filakini sözünü nakletmeye devam ediyor. Ve diyor ki, وَالْحَامِلُ اِذَا شَاطَتْ عَلَى جَنِينِهَا Hamile bir kadın karnındaki cennini için korkarsa وَالْمُرْدِعُ عَلَى وَلَدِهَا Çocuğunu emziren bir kadın da çocuğu için korkarsa اَخْطَرَتَ ikisi de orucunu yerler وَقَدَتَ yerine kaza ederler. و اضحى متا ان كل يوم مسكينه her tutmadıkları gün içinde fakir doyururlar. fidi olarak kendileri hanurucu terk ederler hem sonra kazatenler hem de fidi ederler şimdi bu meseleyi inşallah anlatacağım bucünle tutar ki annenin ve emziren di genel olarak hamile ve emziren kadın idafa taala anfusihima felehuma al fithr Nefisleri için korkarsanız zayıf düşeriz, çocuğa zarar gelir, sütümüz kesilir, bu gibi şeyler. Çünkü kadının özellikle çocuk emzirirken yediğini içtiğini bırakın, uyuduğu vakte bile dikkat etmesi gerekir. Yani gece uyumayan bir kadının sütü olmaz günü. Hani çocuğu olanlar bilirler, gece uykusu kesinlikle şarttır çocuk emzirmek için. Dolayısıyla sahur gibi bir kadının mükellefiyeti olduğu zaman Ramazan'da bu sefer gece uyanık kalacak ve çocuğun sütü ekserildi. Çocukta iki sene zaten süt elmesi lazım, ek gıda almaması lazım. En faydalı olan anne sütüdür. Bu yüzden şeriat böyle bir kolaylık sağlamıştır. وَاَلَيْهِمَا الْقَدَعُ فَحَسْفُ Güçleri yettiği oranda daha sonradan kaza ederler. لَا نَعَلِمُ فِيهِ بَيْنَ اَحْلِيَا Bu mesele ile mehlâsına eşkilat bilmiyoruz diye di için korkan hasta meselesindedir bunlar diyor. Wa in çocuklar için korktuklarında bozarlar. Her gün içinde bu tutmadıkları her gün içinde fidyeye verilir. Wa hada İbn Umar. İbn Umar'dan edilmiş. Ve o el meşhur min meşhur meselindeki görüş bu. وَقَالَ, وَقَالَ لَيْتُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مُرْجِئِ دُونَ الْحَامِيلِ Leys de demiş ki, hamile kadının dışında sadece emziren kadın kefaret öder. Neydi kefareti? Her gün için fakir doyulması. Zaten icmala ikisi de ne yapıyorlar? Kaza ediyorlar. İhtilaf nerede? Bunlar fidye verecekler mi? Vermeyecekler mi? İhtilaf bu da. وَهُو اِحْدَرْ gelen iki görüşten biri de budur. Ne demiş Malik yani? Hal dışında süt emziren kadın kefaret ödenmiş. demiş. annenin mürdiae mümkün ha an testirdia çünkü süt emziren kadının diyor çocuğunu emzirme imkanı vardır demiş bunlar. Bir hilaf-ı zıttına. hamilenin hısıtına. Ve annenin hamle muttasıl bil hamile telhufu aleyhi Tıpkı bazı azaları için korkması gibi cenin için normaldir hamile kadının ki Zayıf düşerse düşük yapabilir, çocuk ölebilir vesaire. Onlar da demişler ki hem hamile kadının hem de süt emziren kadının kefaret vermesi gerekmez sadece kaza derler demişler. Enes ibn Malik. ibn Malik'ten rivayet edilen hadiste bu O Ka'b oğullarından bir adam. Andi de bir salasa menne hukat inna Allah avada anil musafiri shatr as salati wa anil hamil wal murdi as savma aw as siyama. diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, Allah yolcudan namazın yarısını bırakmıştır. Hamile ve süt emziren kadınlardan da orucu bırakmıştır. Yani Allah onlardan kaldırmıştır diyor. Vallahi laqtaalahuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki peygamber böyle söyleyiliyor. Ravza'm Nesai ve Tirmizi İmam Nesai'nin Tirmiz metninde bunu ifade etmiş. Ve orada Resulullah sallallahu kefaretten hiç bahsetmiyor bu hadiste. Ve Özür sebebiyle bozmak gibi bir şeydir burada diyor. Felem yecib lihi Hastalıktaki bozmak gibi bunun da kefareti yoktur biliyorsunuz hastalık sebebiyle oruç bozulursa ne olur? Günle gün kaza edilir, kefaret verilmez. Velenâ diyor. Şimdi Kadı Hırraki hangi görüşü almıştı? Hamile ve süt temziren kadının kefaret vermesi görüşünü almıştı. İbn-i de Hanbelilerden o da o görüşü savunuyor. Velenâ diyor. Bizim mezhebemizin delili ise قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَهُ وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُتْيَكُونَهُ فِي دَتُ تَعَالُمْ O güç yetiremeyenlerden Allah ayette, oruçla alakalı ayette bahsederken diyor ki Onlara fakirleri doyurmak gibi bir fidye vardır diyor. Wuham'a dahil eten iki umumil Bu mesele giden alimler demişler ki hamile kadınla, süt emziren kadınla bu ayetin kapsamındadır demişler. Güç yetiremedikleri için olacak. Bu ayetin umun ifadesi içerisinde var oldukları için fidye verirler demişler. Ali ibn Abbas, ibn Abbas dedi ki kane truxatani shin khil kebiri walmer atin kebiri İbn Abbas dedi ki bu Büyük yaşlı adam, yaşlı kadın içindir. Wama yutuqani siya Normalde e, oruç tutabilirler ama yaşlılıkları sebebiyle güç çetiremediklerinden dolayı bunlar oruç etmeler, bu bunun yerine yedirirler. Yani fidye verirler, fakirlere. Bravo Ebu İbn inabası bu sözünde Ebu Davud rivayet etmiştir. Vuruğu ederken normal. ولا مخالف لهما في الصحابه ولانه فطر بشب نفس عاجزتني ان tolerate yaratılışın acziyetinden dolayı bedenin bunu güç yetiremeyeceğinden dolayı diyor, sahabeden ihtilat nakledilmemiştir ki bunlar bozarlar yani bunların orucu bozmasının sebebi vücutlarını bunu kaldıramaması şeriattaki bütün tekliflerde ne oranında güç oranında bunlarda da güç olmadığı için şeriatın teklifi yoktur dolayısıyla demişler onlara demişler eee fizik gerekmez hamile ve sülte bize kadına ve vacip et bir kefare لم يتعرض فكانت على الدليل كالقضاي في الحديث لم يتعرض له والمريض على şimdi buraya geldi diyor ki bu anlaşıldıktan sonra ne kadar peki kefaret verecek? Mesela yaşlı bir kadın var veya yaşlı bir adam var. Bunlar hani bu seneki Ramazan geçse bile bir dahaki Ramazan'a gene oruç tutamayacaklar. O kadar yaşlılar güç yetiremiyorlar. Veya hamile bir kadın veya işte süt temzilen bir kadın var ve hanbeli meselenin görüşünü almış. Fiddi ödeyecek bu kadın veya bu kadının kocası. Ne kadar ödeyecekler? Mudduburri av nisre sa'id min veya Kurmadan e, saat şu iki avuçla alınan miktar kadarıdır. Burada da biz yarım sağ diyor. Ama tabb bunların kilo karşılıkları var. Ben şu anda onu bilmiyorum. İnşallah e, onu fırsat bulur, araştırır, size söyleriz. Yaklaşık iki üç kilo gibi üç kilo yakın bir şey söylüyorlar bir saat için. Allah beli. Bakar, inşallah kesin şekilde söylerim. Dediğim gibi e, kefaret olarak yarım sağ diyorlar. Bir fakirin doyurmak miktarı yarımsa yani o bahsettiğimiz ölçünün yarısı kadar vermek her gün için yeterlidir. Wa telafu feeni terkelen fi ta'am al-masakin fi kefaret el Aynı şekilde dediğimiz gibi uzun uzadır bu meseleyi de anlatıyor. Sonra wa idha acaza an as-sawm lik kibarin asfarar Şimdi ferati hanım'ın kadından sütemizden kadından sonra diyor ki şimdi de eğer diyor, oruçtan aciz kalırsa yaşından dolayı, büyüklüğünden dolayı oruç tutmaz, bozar ve her gün için miskin doğurur, doyurur, doyurur, e, fakirleri doyurur. Bu da az önce ifade ettiğimiz gibi açıktır. Açık bir meseledir. Kefareti de bellidir. Sonra devam ediyor Hırat'ı <gülüyor> Kadın hayız olsa ya da nifasa çıksa Aftarat <gülüyor> ve Orucunu o gün bozar ve kaza eder. Fe insamet, lem yüczi, ha o gün oruç tutmaya kalksa orucu geçerli deyindi. Çünkü kadın nifası ve hayızlı. Hayızlı ve nifaslı kadın oruç tutmaz. Ejma'a ahlul ilmi ala ennel hayde vel nifasar la yehidullahum as-savmu. Ilmehli icma etmiş ki hayızlı ve nifası kadın asla ve asla oruç tutamaz. Ve ennehum e iftiradi ramadani voyaktiyyani. Ramazan ayında nifas olduysa bir kadın, en fazla 40 gündür nifas süresi, nifas doğumdan sonraki döneme denir. Kadın mesela doğumdan sonra 40 gün geçirmiş, Ramazan'a denk gelmiş o da mesela. Ramazan ayında eğer haizli veya nifaslı olursa sonra onları kazardır. Kendileri kalkıp ya yok biz oruç tutsak deseler de, oruç tutsalar da oruç geçersizdir. وقد <gülüyor> قالت عائشه كنا نحيض على احتر رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamberin döneminde diyor hayız olurdu. fani بِقَدَاءِ bi bize orucu kaza etmeye emretmedi wala mar <gülüyor> bi qada namazı kaza etmeye emretmedi muttafakun alel peygamberden geliyor peygamber dedi ki Aleyse ihdakunna ila hâdet lam tusalli wa lam tasuh min nuhsani dinina. Sizden biri diyor, başka bir hadiste. Sizler değil misiniz diyor. Hayız olduğunuzda e, oruç tutmayan, namaz kılmayan. İşte bu yüzden sizin dininiz yarımdır diyor Rasul Masası'na, kadınlara. Bu Bukhari'de rivayet edilmiştir. Ve'l-ha'idu ve'l-nufasa sevabun. Hayızlı ve'l-nifaslı kadın eşittir. <gülüyor> Bi'anne demen nifas Vahuk muhun vokumuhun. Çünkü diyor e, nifas kanı hayz kanıdır. Şimdi e, kadınlar bu hakta alip olmaz, utanma olmaz, hayal olmaz. Rasulullah <gülüyor> Medine kadınlarına Allah rahmet etsin, onlar hakkı öğrenmekte hayal etmezler diyor ve ölüyor onları. Kadın gelmiş Peygamber'e kadın ihtilam olur mu diye sorun sormuş. Peygamber de bunu cevaplamış herkesin Şimdi nifas kanı denen kan normalde kadın normalde hayz olur. E, hamile olmadığı zaman haiz kanı dışarı çıkar. Ama hamile olduğu anda çocuğun gıdası kadının o haiz kanındadır. Yani çocuk anne karnındayken o kanla beslenir. O kanın çocuğa faydası vardır ve hamilelik süresi içerisinde o kan kadında hapsolur. Ardından doğumu gerçekleştikten sonra işte o nifas dönemi içerisinde o içeride hapsolan kan dışarı çıkar. O yüzden diyor e, nifas kanı Hayız kanı olduğu için diyor. Hükümde de hayızla aynıdır diyor. İbn-i Kudam'a elhamdülillahirrahimullah. وَمَتَا وُجِدَ الْحَيِّ فِي جُزْهِمْ مِنَ النَّهَارِ فَسَدَسَهُوا ذَلِكَ الْيَوْقِ Kadın mesela sabah temizdi. Öğleden sonra mesela hayız oldu, hasta oldu kadın. Diyor ki orucu diyor ifsad olmuştur. سَبَعُمْ وُجِدَ فِي اَوْوَلِهِ اَوْفِي اَخِرِهِ İster sabaha hekim vakit olsun, ister e, akşama yakın bir vakit olsun. Kadın oruç vakti içerisinde, ister ilk dakikasında ister son dakikasında, ayız olsun, oruç fesada uğramıştır. وَمَتَى نَوَتِ الْحَعِهُ الصَّلَّ وَاَمْسَتَكْ مَا عِلْمِهَا اِلْمِهَا اِتَحْهِمِ لَاكَ اَتَمَّتْ وَلَمْ يُزِيهَا Kadın bunu bilse, orucunu tamamlamaya kalsa, oruç tutmuş sayılmaz, o günü ne yapması gerekir? Kadının daha sonradan e, kaza etmesi gerekir. Inshallah <laughs> kaldığımızda müdükleriz size devam ederiz bu akhire davam ala elhamdülillahi rabbil alamin subhaneke allahumma